Merhaba Ali'yle hoş geldin. Teşekkürler. Şu konuğumuz var Doğan Çetinkaya. Kendisine de hoş geldin diyelim. Merhabalar, hoş, hoş bulduk. Merhaba Doğan, hoş geldin. Doğan Çetinkaya daha önce de konuğumuz olmuştu bu programda. Kendisi tarihçi. Aynı zamanda Tarih Vakfı Yurt Yayınları Yayın Kurulu'nda üyesi. Ee, onun yazmış olduğu iki kitap var. Bir tanesi doktora tezi galiba. Daha sonra Türkçe'ye çevrilmiş. Ee, bu iki kitabı konuşacağız. Ağırlıklı olarak da daha geç tarihli olan Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak. Ama bu iki kitap birbirini... ...tamamlayan, 1908'deki Osmanlı boykotu ile ilgili iki kitap. Bunların, boykotların günümüze değil, daha doğrusu geç Osmanlı'dan genç cumhuriyete kadar uzanan etkileri de var. Onları da konuşacağız. Şimdi tarih çok önemli burada. İlk sorumuz onunla başlayalım. 1908 göreli bir özgürlük ortamı. Aynı zamanda reformların da gündeme geldiği bir ortam. Cemaatler, dini cemaatler, etnik topluluklar arasında bir daha fazla bir barışın oldu bir dönem tam da bu sırada bir boykot başlıyor. Neden bu böyle bir reform atmosferinde başlıyor bu boykot? Hı hı. E, aslında 1908 e, devrimi genel anlamda hangi tarih kitabına bakarsanız bakın e, teslim edilir ki çok önemli bir kırılma noktası. İşte Burjuva devrimi diyenler var. Jön Türk devrimi olarak genelde bilinir. Gerçekten de Osmanlı tarihinde çok önemli bir kırılma noktası. E, öncesiyle sonrasının bıçak gibi birbirinden farklı olacak şekilde e, değiştiği bir e, dönüm noktası. E, benim kitabımda incelediğim hareket daha çok sokak hareketleri, toplumsal hareketler, e, sokağın mobilizasyonu, sefer haberliği olduğu için e, beni ilgilendiren ise bu büyük dönüşümdeki e, benim penceremden baktığımda gördüğüm şeyler. Buradaki e, en önemli kırılma noktası aslında kitle siyasetinde yaşanan den, dönüşüm. Aslında işte modernleşmeyle birlikte anla, e, bilinir Osmanlı İmparatorluğu'nun kapitalizm sistemine entegrasyonuyla e, birlikte e, çok önemli dönüşümler yaşanmıştır. Kitle siyaseti de bunlardan bir tanesidir. İşte insanların, e, sivil toplum örgütlerinin ortaya çıkması, basın hayatının ...ortaya çıkması, toplumsal networklerin, örgütlüklerinin ortaya çıkması çok erken dönemlerden itibaren başlıyor. Fakat 1908'den sonra çok önemli bir dönüşüm gerçekleşiyor. O önemli dönüşüm de aslında elitlerin ve seçkinlerin de toplumun farklı kesimlerini, farklı sınıfları harekete geçirme... E, iradesini ortaya koymaları. Çünkü 1908'den önce de e, kitle siyaseti örüntülerinin, örneklerinin ortaya çıktığını biliyoruz ama 1908'den sonra toplumun hemen hemen bütün kesimleri e, siyasi alanda ve kamusal alanda e, rol oynamaya başlıyorlar. Kendi iradelerini ortaya koymaya başlıyorlar. Bu önemli bir dönüşme yol açıyor. Boykot gibi bir kitle hareketinin kendi bağımsız dinamiklerine sahip çok farklı toplumsal dinamiklere tabana sahip bir hareketin 1908'in hemen ertesinde ortaya çıkması da bu anlamda tesadüfü tam da bu dönüşümle alakalı gerçekten dediğiniz gibi 1908 bir aynı zamanda siyasi devrim olmasının yanında bir toplumsal Devrim olduğu için yani çok farklı toplumsal kesimler bunun içerisinde yer aldıkları için e, 1908'den sonra hemen ardından devrimin hemen ardından çok böyle kitlevi hareketlerin ortaya çıkmaya başladığınız gibi. Bu iki kitlevi hareket var önemli bir tanesi Türkiye'nin bütün e, toplumsal tarihi boyunca ortaya çıkmış en büyük işçi grevlerinden bir tanesi ortaya çıkıyor biliyorsunuz. 1908 grev dalgası bir tanesi de bu e, boykot hareketleri 1908'den sonra Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar. Dönem dönem ortaya çıkan çok büyük insan kitlelerinin içerisinde rola oynadığı bir hareket olarak da boykotlar ortaya çıkmış oluyor. Bu tamamen 1908'den sonra siyasetin içinde dönüştüğü şey olgu ile alakalı bir durum. Evet ben de şeyi hemen bir parantez içinde söyleyeyim yani hain edici önemde olduğu söylenebilecek can alıcı bir devrim niteliğinde bir olay. 1908'de niye tarih kitaplarında bundan hiç bahsedilmiyor doğru dürüst? E, şundan dolayı çünkü bizim tarih kitaplarımız daha çok e, yönetenlere ve seçkinlere odaklandığı için... Işte, ...tarihte ne olmuşsa bir takım işte milliyetçi önderler kahramanlar, askerler, e, politikacılar yapmıştır. Onun içinde 1908 sanki yani böyle sadece İttihat Terakki'nin bir takım önde gelenlerinin işte iktidara el koydukları bir darbe olarak e, adlandırıldı. Bu hem e, Kemalist literatürde de muafhasıkel literatürde, de, liberal literatürde de. birbirleriyle çok aslında birbiriyle kavga eden e, okulların bu konuda çok ortaklaştığını, Birleşti. görü, birleştiğini e, görüyoruz. Oysa ki 1908 Osmanlı boykotu e, orta sınıflardan tüccarlardan eşraflardan işçi ...gayrimüslimlerden, müslümlerden birçok farklı unsurun... ...farklı sahiplerle e, imparatorlukta e, bir takım e, hak talepleriyle e, ilişkin olabilir... ...veya kendi sınıfsal sosyal e, ihtiyaçları neticesinde taleplerde bulundukları... ...önemli bir toplumsal dönüşümde yani herkesin içerisinde rol oynadığı... E, ...bu aslında bir şekliyle e, görmezden gelindiği için... E, ...bizim bu 1908'den sonra ortaya çıkan toplumsal tarihe ilişkin bilgimiz çok kadük kalıyor... E, bu ...zamanlara kadar. Çok geç... Bu alandaki toplumsal e, gelişmeleri ilişkin araştırmalar e, gerçekleştiriyor. Bunun içinde çok fazla bilgi sahibiyiz. Yani yapıp ettiklerimizde işte Talat Paşa ne yapmış, Enver Bey ne yapmış, Niyazi Bey daha çıkmış. İşte askerler bir şekilde çok büyük rol oynamışlar. Oysa ki 1908'in arkasındaki dinamiye baktığımızda işte gayrimüslimlerin e, hak mücadeleleri, örgütlü mücadeleleri. Yine Müslüman e, işte bu boykot hareketinde de bir şekilde ortaya çıktığı gibi Müslüman kesim içerisinde de e, ciddi bir e, hareketliliğin ve örgütlülüğün ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Ve bunun da hem devletten hem de siyasi organizasyonlardan bağımsız, kendi iç dinamiklerine sahip bir karakter e, arz ettiğini e, görebiliyoruz. Evet yani tevekkeli değil bahsedilmemesi. Çünkü çok boyutlu o zaman da anla anlamak ve... Tarihi anlamak mümkün olmayınca da bugünü de değerlendirmek zorlaşıyor filan Böyle de bir sorun var. Elbette. Oysa ki e, bizim e, toplumsal tarihimizde hem siyasi tarihimizde milliyetçilik çok önemli bir olgu. Şimdi biz milliyetçiliği daha çok ki bir Osmanlı e, 1908 Osmanlı boykotu ilk kitap aslında Osmanlıcı bir harekettir. İçerisinde gayrimüslimler de yer alır ve bir dış güçe karşı yapılmıştır. Şimdi belki biraz ayrıntılarını da konuşabiliriz. Bu ilk kitap biraz Osmanlıcı olduğu için doğrudan bir e, Türk Milliyetçi Müslüman milliyetçiliğinden bahsedemeyiz. Daha bir Osmanlıcı bir hareket. O anlamda bir e, hareket. E, diğer kitap ise Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak. Türk milliyetçiliğinin ama aslında benim Müslüman milliyetçiliği dediğim Türk Müslüman milliyetçiliğinin ortaya çıkışının biraz şekillendiği bir dönemi anlatıyor ve onun toplumsal dinamiklerini irdelemeye çalışıyor ve bunun sadece bir e, siyasi e, birkaç e, milliyetçi e, elit tarafından örgütlenmiş bir olay olmadığını göstermeye çalışıyor ve şu açıdan önemli aslında bu hareketler ortaya çıktığı zaman milliyetçiliğin eylem repertuarında bizim tarihimizde iki tane önemli e, hareket var. Bunlardan bir tanesi boykot hareketleri. Cumhuriyet tarihinde de. ...çok farklı örneklerini göreceğiz ama... ...ikinci meşruiyette... E, ...ortaya çıkıyor ve bir gelenek haline alıyor... ...kurumsallaşıyor. Diğeri de... ...sokak gösterileri ve mitingler. Yani biz... ...daha çok hani Halide Edip'in, İzmir'in... ...işgaliyle Sultanahmet mitingini biliriz. Halide Edip Sultanahmet'te... ...konuştuğu zaman bu mitingler... ...yani e, sokak gösterileri aslında bir gelenek... haline hali hazırda almış durumdaydı. Yani bir tesadüfün eseri değildi. Onun için e, bu kitlevi... ...boyutu, milliyetçiliğin... yani e, tabandaki boyutu e, anlamadan e, gerçekten e, hem Cumhuriyet tarihimizi hem Osmanlı'nın son dönemindeki büyük e, kırımları, katliamları, büyük hareketleri hatta tamamen Osmanlı siyasetini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu çok fazla anlamlandıramayız. Çünkü oradaki e, toplumsal boyutu e, toplumsal seferberlik boyutunu e, göz ardı etmemeliyiz olayları anlamak için. Bir de bir şey söyleyeceğim. 1908 basını da çok canlandı, pek çok gazetenin çıktığı bir dönem ve kitle harekete geçirmekte basında çok etkili olmuş aynı dön dönemde sizin evet. kitabınızdan izleyebildiğim kadarıyla fakat buradaki e, rolünün işte çok da olumlu olduğu söylenemez ben yani basının kitleleri o kitle dediğimiz biraz da e, güruha da dönüşebiliyor çok kolaylıkla. Ee, Ve biraz bunun uzantısı olarak göremez miyiz? 6-7 Eylül'e benzemiyor mu? Orada hı. da bir basının, tek bir gazetenin verdiği bir haberle çıkmış bir şey vardı. Yani hı. basının burada rolünün, kamuyu yönlendirme yönünün olumsuz olduğu da söylenemez mi? Şimdi burada toplumsal seferberlik söz konusu olduğunda mobilizasyon iki tane e, boyuttan başlatmamız lazım. Bir, yukarıdan aşağı evet. bir kitle siyaseti. Yani daha çok manipülasyona Hatta provokasyona e, müsait olan e, kitlelerin gerçekten güdülendiği e, kitlelerin e, kendi e, bir kütle haline aldığı içindeki insanların bireyliklerini kaybettiği e, Manipülasyonu açık bir mobilizasyon, seferberlik çeşidi var ki e, milliyetçiliklerde bunu çok fazla görüyoruz. Bir de bunun karşısında aşağıdan bir mobilizasyon <gülüyor> var ve bu aşağıdan mobilizasyonu biz daha çok e, demokratik hareketler olarak <gülüyor> e, biliyoruz ve öyle de anlatıyoruz genelde. Bu tam bir gerçeklik e, ile denk düşmüyor. Aşağıdan mobilizasyon, aşağıdan seferberlik her zaman e, bir takım demokrasi talebiyle ortaya çıkmış toplumsal mücadeleler olmayabiliyor. Milliyetçiliğin de aşağıdan mobilizasyon şeklinde gerçekleştiği e, ve çok farklı sahiplerle ortaya çıktığı bir biçimi var. Bundan dolayı burada bir gerginlik var. Yani hem yukarıdan mobilizasyon örüntülerine bakmak gerekiyor hem de aşağıdan insanların ne şekilde harekete geçtiklerine bakmak gerekiyor ki bu ikisi arasındaki ilişkiyi ...ve gerilimi bir şekilde anlayalım. Çünkü bu e, iki kitapta da göreceğiz ki... E, Os ...1908 Osmanlı Boykotu'nda Osmanlıcı... ...Osmanlı Devleti'ni savunan... ...bütün hemen hemen cemaatlerin içerisinde yer aldığı mesela bir hareket var. Ve Osmanlı'yı sıkıştıran bir dış güce karşı. Yani Bosna ki işgal eden... E, Avusturya Macaristan kendisini alan e, Avusturya Macaristan ve Bulgaristan'ın e, bağımsızlığı ilan etmesine karşı dıştaki bir olaya karşı halk aslında şimdi galeyana geliyor. Bundan hani elitlerin ve seçkinlerin devletin e, buna hayır ha bakacağını beklersiniz aslında. Oysa ki rahatsız oluyorlar. Çünkü her zaman seçkinler devlet hükümetler bir şekliyle e, tamamen kendi kontrolünde olmadıkları büyük kitle hareketlerinden korkarlar. Çünkü her zaman içerisinde farklı bir dinamik. E, dinamiğe sahiptirler ki zaten bu 1908 Osmanlı boykutu kitabında da daha ayrıntılarıyla e, ortaya çıktığı gibi e, bir noktadan sonra Osmanlı bir sahikle hareket eden alt sınıflar çok çabuk kendi çıkarları için bu e, hareketi kullanmaya başlıyorlar ve bu hem iddia terakki ki doğrudan hükümetli değil o zaman hemen meşrutiyetin ilanının devrimin hemen ertesinde hem Osmanlı hükümeti bir paşaları ve hem devlet çok ciddi teyakkuz haline geçiyor. Bu diğer şeylerde de böyle. Diğer kitapta da Osmanlı'yı Müslümanlaştırmakta da böyle. Mesela kitleleri milliyetçilik, gayrimüslimlere karşı seferber etmeye çalışan kadrolar bile. İktidar terakki artık o zaman iktidarda olacak yine Balkan savaşları civarında. Orada bile kitle hareketlerinden e, bu seçkinlerin rahatsız olduklarını görüyoruz. Çünkü neden? E, kitleler... Belli bir seferberlik şeklinde sokaklara döküldüklerinde örgütlenmeye başladıklarında bu milliyetçilikten anladıkları şey toplumsal kesimden kesime coğrafyadan coğrafyaya değişiklik arz etmeye başlıyor. Bundan dolayı da bir takım farklı sosyal talepler toplumsal çıkarlar gündeme gelmeye başlıyor ve orada biz toplumun bir yeksenak olmadığı için ee, ...bir homojen toplum olmadığı için buradaki sınıf çatışmalarının toplumsal gerginliklerin... ...tek bir hareket içerisinde bile ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu anlamda gördüğümse şey, 1908'den sonra dediğiniz gibi çok önemli bir şey basın. Çünkü bunun gerçekten bir büyük toplumsal devrim olduğunu aslında iki şeyden anlıyoruz. Bir, e, ortaya çıkan toplumsal örgütlülükler, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, Türkiye tarihinin... Ee, birçok döneminde göremeyeceğimiz ölçüde e, sayıda gazetenin çıktığı, e, hemen hemen her alanda yayın yapıldığı hemen hemen her kesimin bir yayın organının olduğu söz söylediği yani işçilerin, kadınların, gayrimüslim cemaatlerin, Müslüman cemaatlerin, tüccarların herkesin yayın yaptığı. Bundan dolayı da kamusal alanın içerisinde çok ciddi bir tartışmanın e, ortaya çıktı ve sivil toplumda kamusal alanın genişlediği bir dönemden bahsediyoruz. Bu anlamda da evet basın çok ciddi bir rol oynuyor ama basın da e, teklip olmadığı için... Her kesim aslında kendi sözünü söylemeye başlıyor ve bu da neyi oluyor? Siyaset aslında gündelik hayat politikleşmeye başlıyor. Benim bu iki kitapta da bir şekilde göstermeye çalıştığım tam da bu. Yani 1908'den önce mesela büyük etnik boğazlaşmalar, katliamlar yok mu? Büyük çatışmalar yok mu? Grevler, dalgalar yok mu? Var, hep var. Fakat genelde 1908'den önce bunlar belli bir bölgeye, lokasyona, Sınırlanıyor. Yani belli bir yerde kalıyor ve bu e, imparatorluk çapında genelde e, genişlemiyor. Fakat 1908'den sonra öyle bir kamusal alanda patlama yaşanıyor ki örgütlenmelerde, cemiyetlerde, derneklerde, basında. Herhangi küçük bir olay eskiden bir mahallede kalacakken artık bir kamusal siyasal mesele olmuş oluyor. Yani insanların küçük gündelik meseleleri bir Büyük kamusal meseleler haline geliyor. Yavaş yavaş milli meseleler haline geliyor. Ve imparatorlukta daha önce hiç kimsenin duymayacağı bir olay politikleşiyor. Ve yavaş yavaş da işte milliyetçiliklerin yükselmesiyle beraber millileşme. Bundan dolayı da artık herhangi bir olay kitleselleşmeye başlıyor. Onun için 1908 çok önemli. Yani 1915 ile 1895-96'daki katliamları birbirinden ayıran o ortaya çıkmaya başlayan büyük kitlevi hareketler. Evet. Çünkü bu basınla örgütlülüklerle ortaya çıkan kamusal alanla birlikte mesela şu örnekler vereyim. 1908 seçimlerinde artık seçim kitlesel bütün herkesin izlediği bir olay mesela. Küçük bir mahallede sandık başında kavga olduğu zaman İstanbul'da Galata'da Beyrut'ta bu bir mesele olmaya başlıyor. Ya da Selanik'te bir kız meselesinden bir Bulgarla bir Rum kavga ederse bu... İmparatorluğun başka yerindeki cema yaşayan insanların bir meselesi olmaya başlıyor. Yani lokal bir mesele artık milli, büyük, etnik meseleler haline almaya başlıyor. Kamusal meseleler haline gelmeye başlıyor ve politikleşiyor. Çünkü artık insanlar kahvehanelerde, berberlerde, sokakta, kamusal alanda... ...daha önce siyasetin dışına itilmiş ve çok da etkisi olmayacağını hisseden insanlar... ...etkisi olabileceğini düşündükleri için siyasette de rol alan öznelere dönüşüyorlar. Bundan dolayı da ee, yaşanan neyse demokratik bir gelişme mi ee, bir spor faaliyeti mi bir e, kültürel faaliyet mi bir etnik çatışma mı bir Osmanlı İmparatorluk milli meselesi mi bunların hepsi kitlesel bir hal aldığı için yaşanan 1908'den sonra ne yaşanmışsa kültürel alanda sosyal alanda siyasal alanda etnik ve dini alanlarda bunlar kitlesel bir hal almaya başlıyor. Bundan dolayı da e, bizim daha çok İkinci meşrutiyetten ve 1908 sonrasından e, hatırladığımız etnik boğazlaşmalar da kitlesel bir hal almış oluyor. E, ve bizim bildiğimiz hikayeler yaşanmış oluyor. Ama bu sadece oraya has bir olay değil. Onun için hani bu iki kitapta benim göstermeye çalıştığım yani sadece etnik ve dini problemler değil. Yani futbol mesela spor faaliyetleri. Bunlar da kitlesel bir hal almaya başlıyor. Yani kitler halinde insanlar birbirlerinden haberdar, birbirlerini görmeden birbirlerinden haberdar olacak şekilde e, faaliyette bulunmaya başlıyorlar. Bir ara verelim isterseniz biraz müzik dinleyelim ve devam edelim konuşmaya Doğan Çetinkaya ile. İstanbul Özgür Üniversitesi, değil mi? Özgür Üniversite'de de dersler veriyor. Evet, öğretim üyesi aynı zamanda iki kitabını bir arada ele alıyoruz. Birincisi 1908 Osmanlı boykotu bir toplumsal hareketin analizi. İkisi de iletişim yayınlarından yayınlanmış. İkinci de Osmanlıyı Müslümanlaştırmak. Kitle siyaseti toplumsal sınıflar, boykotlar ve milli iktisat adını taşıyor. Bunlar üzerinden bugüne de biraz gönderme, okumaya çalışıyoruz. Devam edeceğiz. Breeders'dan bir e, şarkı dinleyerek devam ediyoruz. Drive on. Driving, Driving on. Beneath the street Light Behind my home Driving on night Driving On, Breeders'den dinlediğimiz bir şarkıydı ve devam ediyoruz Cuma'da Adamlar programındayız Açık Radyoda 94.9'da Doğan Çetinkaya ile Halil Levent Deniz 1908 Osmanlı Boykotu Bir Toplumsal Hareketin Analizi ve Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak adlı kitapları, kitle siyaseti, toplumsal sınıflar, boykotlar ve milli iktisat. 1909'da 1914 arası her ikisi de iletişim yayınlarından yayınlanmış olan kitaplar üzerinden dünü ve bugünü okumaya çalışıyoruz. Bu e, boykotlarda kitleserliği sağlamakta, kitleleri seferber etmekte bir de cebiyetleri var. Onlar Hı. da çok etkili oluyorlar. Bunun, sivil toplum örgütleri galiba değil mi? Kimler var bünyesinde? Hangi sınıfları barındırıyor? Hangi sınıfları içeriyor? Hı hı. E, demin işte yaptığımız tartışmadan devam edersek şimdi insanlara sivil toplum örgütü deyince genelde işte demokratik kitle örgütleri evet. demokrasi için mücadele eden örgütlere basit. Oysa ki Kamu alan ve sivil toplum geliştiğinde hemen hemen her ve her ideoloji bir şekilde burada kendi ifadesini bulur. Hani Türkiye'de bir zamanlar 80 sonrası özellikle çok rebaçtaydı. İşte Türkiye'de sivil toplum güçsüz, devlet, ceberut çok güçlüydü. Oysa ki biz dünyaya baktığımız zaman demokrasi tarihine sivil toplumun en güçlü olduğu yerler devletlerin en güçlü olduğu yerler. Yani böyle bir ikilem ve karşıtlık aslında yok yani Avrupa devletleri kadar güçlü dünyada güçlü devletler yok. oradaki sorun aslında hani o sivil toplumun, örgütlülük düzeyinin ve demokrasi için yaptıkları baskının ve taleplerinin ne kadar e, önde olduğu e, önemli. Bundan dolayı aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda da hem kamusal alanın genişlemesi e, 1908 devriminden sonra çok önemliydi. Aynı zamanda sivil toplumun örgütlülük düzeyinde de çok büyük bir patlama var. Bundan dolayı böyle bir kitle hareketleri ortaya çıktığı zaman mesela işçi grevlerinde olduğu gibi sendikalar hemen ortaya çıkmaya başlıyor dayanışma sandıkları. E, böyle bir boykot hareketinde de Osmanlıcı boykot ile de birlikte hemen boykot kendi kendi örgütlerini ve kendi sesini duyuracağı yayın organlarına sahip olmaya başlıyor. Bunların başında da iki tane örgütlülük ortaya çıkıyor. Bir tanesi boykotaj cemiyeti veya harbi iktisadi cemiyeti de deniyor. Bunun içerisinde bir bu boykot hareketini örgütleyen unsurlar var. Bunların başında da liman işçileri geliyor. Çünkü boykot... İlk başta bir dış güce karşı yapıldığı ve öyle devam ettiği için işte Avusturya-Macaristan-Bulgaristan daha sonra da Yunanistan'a karşı e, yapılıyor. E, bundan dolayı liman işçilerinin yani bu dış dünya ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki halkayı oluşturan e, dış malların Osmanlıya e, duhul ettiği, girdiği e, nokta olan limanlarda çalışan işçiler çok merkezi bir konumdakilit mevkide e, ortaya çıkmış Bundan dolayı Borçetaj Cemiyetinin en temel unsurlarından bir tanesi işçiler. Hatta bu işçilerin liderleri, kahyalar var bunların lonca geleneğinden dolayı kendi içerisinde farklı örgütlenmeleri var. Bunlar da kamusal bir takım işçi parçaları olarak eskiden görülen unsurların işte lonca kahyalarının veya bir takım bu örgütlenmeler içerisinde öne çıkmış işçilerin imparatorluk çapında ün sahibi olan şahsiyetlere dönüştüklerini görüyoruz. Mesela Selanik'te Kerim Adiye benim son kitabımda Osmanlı Müslümanlaştırmak'ta. Tezimi yazdıktan sonra resmini bulduğun adam Kerim A bir Kürt liman işçisi hamal Selanik limanında çalışıyor. Bu hem konsolosluklar düzeyinde yani diplomatik çevrelerde hem Osmanlı kamuoyunda hem gayrimüslim basında hem Müslüman basında karikatürlerini göreceğiniz kendi beyanatlarını okuyacağınız gayet kamusal bir şahsiyet haline geliyor. Yani e, insanların doğrudan bildikleri, tanıdıkları bir figür haline geliyor. E, i̇şçilerin dışında e, boykotaj hareketinden e, nasibini alan bir takım tüccarlar var. Hem e, Osmanlı, 1908 Osmanlı boykotunda hem de daha sonraki Müslüman boykotlarında yani gayrimüslimlere karşı organize edilen e, boykotlarda da e, bir takım tüccarların e, bu boykottan e, fayda sağlayan tüccarların da bunun içerisinde aktif rol oynamaya, oynamaya başladığını görüyoruz. Yine bu iş biraz gayrimüslimlere karşı dönmeye başladığı zaman yani bir Müslüman Türk boykotu haline gelmeye başladığı zaman e, bu gayrimüslimlere karşı en fazla tepkiye sahip olan Muhacirlerin özellikle Balkanlardan, Makedonya'dan oradaki oraların kaybedilmesiyle e, mallarını, mülklerini kaybedip Osmanlı'ya akmakta olan e, yine Girit çok önemli yerlerden ve benim kitabımda da çok önemli çok bir merkezi yeri var Girit'in. Girit'ten e, Osmanlı İmparatorluğu'na gelen Girit göçmenlerinin örneğin bu muhacirlerin çok önemli rol oynadıklarını görüyoruz. Yine boykotaj cemiyetinin örneğin onlar e, aktif yani yine Osmanlı bürokrasinin içerisinde e, kaymakam ve altı bürokratların, polislerin, orada çalışan sivil memurların da etkin olduklarını görüyoruz. Yani bu boykotaj cemiyetinde toplumun çok farklı kesimlerinden, sınıflarından, meslek gruplarından insanların rol oynadıklarını, mitingler organize ettiklerini, bildiriler kaleme aldıklarını, duvarlara yaftalar astıklarını, insanlara bildiriler dağıtıp onları harekete geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Bundan dolayı bu cemiyetler de yine birkaç kişinin kurmuş oldukları cemiyetler değil, imparatorluğun hemen hemen bütün tüm liman şehirlerinde örgütlü olan, iç şehirlerle kendi network'ü rabıtası olan bir e, hal aldığını görüyoruz. E, yine hani kitapta bahsediyorum hani bu boykotaj cemiyetinin içerisinde aynı amaç için örgütlenmiş e, bir takım toplumsal kesimler var. Fakat bunlar da kendi içerisinde hani dedik ya kavga ediyorlar, çatışabiliyorlar. Örneğin liman işçileri kendi sınıfsal taleplerini bir boykotajla birlikte e, dillendirip gündeme getirdikleri zaman yine devlet... ...öyle ya da böyle bazı şekillerde destek verdiği bir boykot hareketine ve bu işçilere mesela sınırlar da koyabiliyor. Örneğin Beyrut'ta, Selanik'te işçilerin telgrafhanelere girmeleri yasaklanıyor emirlerle. Neden? Kendi aralarında iletişim kurmasınlar, haberleşmesinler kurmasın diye. Evet, çok <gülüyor> iyi. Peki ben bu arada biraz konu dışı gibi kalacak <gülüyor> bir şey soracağım. Yani bu 1908'deki durumdan bahsediyoruz. Hemen öncesinde de işte bu Adana katliamı hı hı. yani Ermenilere e, yapılan şeyler var. Büyük girişimler. Abdülhamit döneminde filan. E, onların bir etkisi var mı bu 1908 ve sonrasındaki hareketler? Şimdi şöyle dedik ya 1908 çok önemli bir kırılma noktası. E, gerçekten e, hem sistematiği hem e, mekaniğini bu hareketlerin çok ciddi bir şekilde dönüştürüyor. Fakat aynı zamanda da ciddi bir devamlılık da var. Zaten tarihte hani bu kesintiler kopuşlar evet. ve devamlılıklar her zaman tartışma konusudur. Hem Osmanlı ile Cumhuriyet arasında hem de Osmanlı devleti tarihi içerisindeki farklı dönemler arasında. E, Abdülhamit döneminde ortaya çıkan önemli kıyımlarla 1908 sonra ortaya çıkan katliamlar ve kıyımlar pogromlar arasında bir süreklilik var. Ama 1908'de o hani o kitleselleşmeyle ilgili bir hani ayrım yapmıştım ya 1909'daki Adana olayları Adana katliamı pogromları tam da aslında bu Abdülhamit dönemindeki katliamlarla 1915 arasında bir halka tam bir oradaki geçişi tam onu sormak istiyordum. Ben Aynen de. yani 1908'in hemen Ertesinde ortaya çıkmış olması işte grevler boykotlardan bahsediyoruz bir Osmanlıcı hava da var bir kardeşlik havası bir uhuvvet havası var bir özgürlük havası var gerçekten işte insanlar örgütleniyorlar e, parlamento var seçimler yapılıyor ve farklı yollar deneniyor böyle bir her cemaatte her toplumsal sınıfta bir umut var geleceğe dair 1909 Adana olayları tam da bunun. Ee, sükutu hayali uğramaya başladığı noktada önemli aşamalardan bir tanesi. Yani meşrutiyet, özgürlük, kardeşlik bu mu sorusunun ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da 1909 e, dok, e, Adana olaylarına ilişkin e, hem devletin hem iddia terakkinin de hemen bocaladığını, bu havanın yavaş yavaş dağılmaya başladığını ki bu olaylardan sonra biliyorsunuz hem greve, boykot ve bu Adana katliam olaylarından sonra zaten hemen 1909 yazında işte tecemmuhat kanunları çıkaracak, bir takım işte tatil eşgal kanunları çıkacak. Bu ortamı kontrol altına almaya çalışacak. Bir takım yasal adımlar da hızla atılmaya başlanacak. Yani bu çeşit dediğim, karşı devrim gibi bir şey diyebilir e, miyim? Elbette mi? ki. Çok farklı boyutlarda karşı devrimler var aslında. Bir hani iddia terakkiye karşı olup olmadığı tartış konusu olan bir karşı devrim söz konusu toplumsal e, kalkışmaya, insanların sokaktaki Hı -hı, hareketlerine sözü. ve özgürlük taleplerine karşı bir, Onu aynı zamanda bir he. karşı devrim söz konusu e, gayrimüslimlerle müslümanlar arasında bir arada yaşamaya dair olan söyleme karşı bir Hı, e, karşı hareketlenme yani. var ve bu da tabi e, ikinci büyük kırılmasını e, Balkan savaşlarında alacak yani Balkan savaşları gerçekten e, özellikle gayrimüslim şeytanlaştırmasının karşı ötekileştirmesinin zirve yapacağı ve yine önemli bir kırılmanı yani 1908'deki özgürlük kardeşlik ilkelerinin rafa kaldırılıp tam bir karşılaştırma ve ötekileştirme ve şeytanlaştırma söyleminin gündeme geleceği başka bir önemli kırılma noktası olacak meşrutiyet tarihinde. Bir bunun şiddet boyutu var evet. galiba. Aş özelin de yazmış olduğu sizinkileri evet. tamamlayan yani Hı -hı. çok örtüşen bir şey. O şiddet boyutunu şey yapmış. Siz de çeşitli evrelerden geçtiğini söylüyorsunuz. Bu milli iktisat inşa etme sürecinin bir başlangıcı ya da bir evresi olarak ıı, tanımlayabiliriz belki 1908 boykotlarını. Hı -hı. Bu özellikle so soykırımlar. Soykırım Hı -hı. 1909'dan başa 1915. Onun bir de iktisadi boyutu var. Hı -hı. Yani bu şiddet ...giderek arttığını da söyleyemez biz. Ee, ee, arada bir bağ yok mu? Var yani, kesinlikle. E, soykırım'ın bir sermaye yaratmak, sermaye birikimi yaratmak gibi bir amacı da var. Hı hı. Yabancılara özgü, ait malların, mülkün e, talan edilmesi, gasp edilmesi gibi bir şey var. Aynen. Şimdi Milli iktisada ilk ortaya çıktığında ee, çok Osmanlıcı, aynen boykotta olduğu gibi Osmanlıcı bir hareket. Yani Osmanlı ekonomisinin inkişafı, gelişmesi için ortaya çıkılmış bir fikir. Yani bütün unsurlarıyla Osmanlı ekonomisinin dış ülkelerle olan ilişkilerinde yükselmesini hedefleyen bir hareketken tam da bu boykot hareketi nasıl bir Osmanlıcı hareketse e, içerideki düşmana düşmanlaştırmaya karşı dönen, gayrimüslimlere dönen, e, karşı dönen bir hareket haline gelmişse milli iktisatta e, Müslümanların ve Türklerin Milleti hakiminin yavaş yavaş dillendirilmeye Asıl unsurun e, hakim olması, güçlenmesi, zenginleşmesi ve refahı için e, gündeme getirilen politikalar biçimini almaya başlıyor milli iktisat. Şimdi burada boykotların şöyle bir e, önemli özelliği var. Şimdi şiddet daha çok e, savaş zamanlarında çok yoğun gündeme geliyor. Boykot Açık çıplak şiddetin doğrudan yapılamadığı zamanların e, silahı. Çünkü çok ilginç. E, bu bin, boykot olayını ben 1908'den 1. E, Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar e, inceledim ki daha sonraki zamanlarda da boykot devam ediyor. Boykot savaşlar başladığı zaman bıçak gibi kesiliyor. Çünkü boykota ihtiyaç kalmıyor. Çünkü doğrudan başka türlü kullanacağınız daha çıplak şiddet biçimleri var. Yani katliamlar gibi, yerinden ettirmeler gibi, sürmeler gibi, etnik temizlik gibi. Bundan dolayı mesela boykot Balkan Savaşları'nın hemen öncesinde çok yoğunken 1910'da başlıyor. 1909'da da başlıyor da Rumlara karşı özellikle. 1911 çok yoğun boykotun yapıldığı, birçok yerde Rumların mağazalarını kapatmak zorunda kaldıkları, evet. belli kasabaları terk etmek zorunda kaldıkları iktisadi bir silah. Yani doğrudan şiddetin yine kendisi de bir şiddet, iktisadi şiddet. Fakat e, çok çıplak bir e, bizim daha sokakta bildiğimiz e, bir şiddet halini almayan bir hal. Fakat Balkan Savaşları başlıyor mesela boykotlar tamamen ortadan kalkıyor. Niye? Balkan Savaşları bile doğrudan etnik temizliğin yapılabildiği, insanların göçertildiği, mallarının yakıldığı, yağma edildiği bir hal e, ortaya çıkmaya başlıyor. Onun için mesela Balkan Savaşları'nda 1. Dünya Savaşı'nda boykot yok. Çünkü Savaşlar şiddiri Meşrulaştırıyor tabii yani kimse orada artık hani boykotla boykotla uğraşmıyor bir takım hani propaganda faaliyetleriyle insanların sokağa dökülüp eylemler yapması, mitingler yapması, insanların seferberliğine gerek kalmıyor. Ee, hem e, çok paramiliter çeteler hem de daha e, resmi e, organların açık desteğiyle bir takım farklı e, olaylar yaşanıyor. Fakat boykot daha çok e, barış zamanlarına yani savaşın olmadığı zamanlarda uygulanan iktisadi bir e, şiddet. 1908'de de dış bir güce karşı yapılırken de öyleydi yani gayrimüslimlerin de falan içinde olduğu e, boyutuyla bir Osmanlı ceylemken de öyleydi. Gayrimüslimlere karşı döndüğünde 1909'dan sonra özellikle 1911 ve 1913-14'de e, daha açıktan bir şiddet haline gelmeye başlıyor. Balkan savaşlarından sonra boykotun kendisi de daha çıplak bir şiddeti içermeye başlıyor. Zaten bu çok farklı boykot eylemlerinde de görürsünüz. Mesela boykotu sadece milliyetçilik içerisinde ortaya çıkmaz. Biliyorsunuz öğrenci mücadelelerinde ortaya çıkar. İşçi Hı. eylemliklerinde boykotu mesela dünyada ortaya çıkması İrlanda'dadır. Bir toprak mücadeleyle bir, ulusal bir mesele ortaya çıkıyor. Ama yine en güçlü olduğu yerlerden bir Amerika Birleşik Devletleri'dir. İşçi grevleri içerisinde ortaya çıkar ve daha çok erkeklerin fabrikada grev yaptıkları ortamda ailelerin ve kadınlarının fabrika dışında işte bu işçi grevlerine Destek vermek için ortaya çıkar. Orada da şiddet ortaya çıkar. Yine öğrenci eylemlikler. Mesela yemekhane boykotu yaparsınız. Ama insanlar giderseniz orada sopayla yemekhane kapısında beklersiniz değil mi? Hani bir kendi tarihimizden de bildiğimiz gibi. Yani bu şiddetle bu boykot hareketleri zaten her zaman iç içedir. Yani hmm. onun için e, ama boykot yine de genel anlamda baktığımız zaman yani bu katliamlarla ve soykırımlarla karşılaştırdığımız zaman yine daha çok daha hani tırnak içinde medeni bir e, e, eylem <gülüyor> biçimi diyelim. <gülüyor> evet yani şeyde de e, zaten işaret ettiğin gibi savaşa doğrudan doğruya dönüştüğü zaman zaten gasp edilmiş olan <gülüyor> malların bir de boykotu anlamlı, iktisaden de anlamlı olmuyor zaten ele geçirmişsin. Yanmalanmış diyeyim. <gülüyor> Kendine karşı boykot yapamayacaksın yani. Peki bunun boykotların ...geç Osmanlı'da başlayan boykotların genç cumhuriyetteki etkilerinden bir şey sordum. 1930'lardaki Trakya programları ve hatta daha da sonra bir süre sonra başvuracak varlık vergisi. bunun uzantısı olarak görebilir miyiz bunları? Aynı amaca yönelik. Aynı amaca yönelik bir devamlılık görebiliriz ama ciddi bir kırılmayla tabii ki de. Çünkü hani nasıl bir Abdülhamit dönemiyle ikinci meşrutiyet arasında bir kırılma varsa. Şimdi her şeyden önce boykot gerçekten barış zamanlarında dedi ki savaş bitiyor örneğin. Birinci Dünya Savaşı bitiyor. Ee, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1915'te çok ciddi bir hani soykırım, etnik temizlik, katliam yaşanıyor biliyorsunuz. Fakat 1919'dan sonra Ermeniler geri dönmeye başlıyor. Hemen bakıyorsunuz 19 1919'dan sonra hemen 23'e kadar önemli bir boykot hareketini bu sefer Ermenilere karşı. Normalde 2. Meşrut'teki boykot hareketinin mağduru Rumlardır. Ermenilere karşı da gerçekleştirmişler ama 1911'den sonra, 13'ten sonra çok Rumlar kadar değildir. 1919'dan sonra sadece Ermenilere karşı gerçekleştiriyor. Neden? Ermeniler geri dönen Ermenilere karşı bunlar geri dönmesinler veya geri döndüklerinde çok fazla burada hani kalmasınlar. E, sahikli e, örgütleri. Benim kitabımda bu dönem çok fazla yok. Oraya o kadar e, gelemedim incelemiş olmama rağmen. E, yazmadım yani o boyutunu. E, daha da araştırma yapılması e, gerekiyor. Çünkü 1919'dan sonra yine farklı bir ortamdayız artık. Yani değişmiş. şimdi Cumhuriyet bambaşka bir şey. Çünkü Cumhuriyet kurulduğunda artık e, bu topraklarda e, Cumhuriyet'in sınırları dahilinde artık çok ciddi anlamda bir Rum ve Ermeni nüfusuna bahsetmek mümkün değil. Özellikle mübadelden sonra Rumlar tamamen ortadan kalkıyor. İstanbul ve adalar dışında. Ee, Ermeniler ise zaten e, hemen ortada hemen yoklar. Mi? Yani ortada kalanlar sadece e, farklı dini e, cemaat. E, Yahudiler. E, ve bundan dolayı 1930'lar çok önemli. Özellikle Trakya olayları bildiğimiz gibi. E, orada da e, boykotun boykotvari eylemlerin ve söylemin milli iktisat boyutlu tekrar ortaya çıkmaya başladığını e, görüyoruz. Ve yavaş yavaş daha Türkçü bir söylemin özellikle Cumhuriyet'le birlikte ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Ama yine de burada e, görmemiz gereken e, bu Türk milliyetçiliğinin her zaman her zaman dinle çok ciddi bir boyutu var. Yani biz Türk milliyetçiliğini inceleyerek Türkleşmekten hani sanki bir Osmanlıcılık vardı. Sonra İslamlaşmak vardı. Müslüman e, kimliğine dair bir vurgu vardı. Türkçe bunlar sanki birbirlerinden kopuk ayrıymış gibi. Aslında bunlar çok geçişken. Bundan dolayı mesela Türk milliyetçiliğini e, İslam ve İslamcılıkla ayırmak Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde de Cumhuriyet'in başlığında çok mümkün değil. Bundan dolayı bu etnik çatışmaların çoğu aynı zamanda dini çatışma ...halini Ben bundan dolayı aslında... ...ikinci kitabıma biraz provoke bir başlık... ...koydum. Osmanlı'yı Müslümanlaştırmak. Bana hemen herkes şey soruyor. Ya Osmanlı zaten... ...Müslüman değil miydi? Şeriat devlet mi Neyi Müslümanlaştırdılar? Buradan kastettiğim aslında Müslüman milliyetçiliği. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihi boyunca e, demografisi çok ciddi bir şekilde değişmiştir. Ee, yani klasik dönemde bile Hristiyanların Müslümanlarla nüfusunun fazla olduğu, eşitlendiği dönemler olmuştur. Ee, Müslümanlara en genel anlamda baktığın zaman Osmanlı'nın son döneminde özellikle Balkanların kaybedilmesiyle falan birlikte çoğunluk oldukları ortam olmuştur. Fakat insanların bir Müslüman kimliğe sahip olup e, bir kimlik edinmeye başlamıyor. Yani İslam'ın bir dini atıftan ziyade bir e, dini etnik kimlik halini almaya başlamasıyla birlikte aslında insanların Müslüman olan insanların tekrar Müslümanlaştıklarını belli bir biçimde Müslümanlaştırdıklarını görüyoruz. Aslında bu bir milli kimlik haline gelmeye başlıyor. Yani bir geçiş döneminde. Cumhuriyete de devreden bakiyede bu İslam e, mevzusu yani din unsuru e, etni, e, milli kimliğin içerisinde hala çok önemli bir boyutu var. E, 1930'da da Yahudi karşıtı şimdi. hep Türkçülükle... Hem de aslında bu Müslüman milliyetçiliğiyle çok doğrudan ilgili. Bu anlamda bir hikayesi var. İşin bir devamlılığı var. Fakat Cumhuriyetteki o, o, o, meydana gelen pogromlar yine ikinci meşruiyetle karşılaştırdığımız zaman ciddi farkları da kendi içerisinde barındırıyor. Bir arada verelim bizim verirseniz. The Only Ones grubundan Another Girl, Another Planet adlı parçayı dinleyerek biraz nefes alalım. Planet. The Only Ones'dan dinledik. Cuma adamlar programındasınız. Açık Radyo 94.9 Doğan Çetin ile konuşuyoruz. İki kitabı var. İletişim yayınlarından çıkmış olan, yayınlanmış olan birbirini de tamamlayan kitaplar. 1908 Osmanlı Boykotu ve Osmanlıyı Müslümanlaştırmak adını taşıyor. E, milliyetçilik, mukaddesatçılık birlikteliğine doğru gelmiştik son olarak konuşmaya. Evet. Bir soru soralım. Lütfen. Şimdi demin boykotaj cemiyetlerinden söz ederken, işçiler, liman işçilerinin bunların içinde ağırlıklı olarak yer aldığını söylemiştiniz. Ama aynı zamanda tüccar, geleceğin tüccarları da bu hı hı. ekonomi e, egemen olacak olan kesimde. Bunları birleştiren ya işçi sınıfı böyle bir milli iktisat yaratılmasında ne çıkarı var? Yani e, doğru mu hareket ediyor sizce bu? Hı hı. Boykotlar hareket ediyor. Ya, sınıf bilici var mı yani? Hı hı hı. Şimdi e, demin hani bahsetmiştik ya liberal kemalist ve hani muhafazakar bir takım evet. şeylerin farklı noktalarda bir bakabiliyorlar 1908 devrimine ilişkin demiştik mesela. Yine bu sınıf mevzusu da bunlardan bir tanesi. E, aslında milliyetçi bir söylemdir. Osmanlı İmparatorluğunda tüccarlar gayrimüslimdir. E, işte şey e, Müslümanlar da daha çok bürokraside ve işte yer almıştır ve genelde köylü toplumlarıdır. Bu tamamen yanlıştır. Ee, olgusu olarak da yanlıştır. Bu şu söylemden e, mütevellittir. Gelir. Ee, Osmanlı İmparatorluğunu dış e, ekonomiyle bağlantısı en iyi olan gayrimüslim cemaat sömürmüştür. Yani faydalanmıştır, zenginleşmiştir. Bunun karşısında özellikle Müslüman kesim fakir düşmüştür. Osmanlı'nın asıl sahibi olan Müslümanlar, Türkler, Osmanlı İmparatorluğu'nda mağdur konumuna düşmüşlerdir. Bu milliyetçi bir söylem. Ne yazık ki bunu ee, hem ee, Kemalist ve Muhafazakar tarih yazımında bolca bulursunuz ama... ...özellikle daha liberal ve sol versiyonları da bunu devam ettirmişler. Aslında sınıfsız gayet, toplum şeyi. Evet sınıfsız toplum. Osmanlı, yani Müslüman diyor. toplum sanki hepsi böyle yeksenak bir şey bir toplum. Ee, diğer gayrimüslimler ise tamamen tüccarlar. Yani bir yantin saçlı evlerde piyona çalan. Tipik bir gayrimüslim, tipik bir Müslüman gibi köylüdür. Çünkü Osmanlı bir şey işte, Yani tabii. tamamen <gülüyor> bezbere dayanan... Aynen. Bundan dolayı işte Müslüman şey. kesim içerisinde de aslında baktığımız zaman ciddi bir burjuvazi kesiminden, tüccar kesiminden, esnaftan, eşraftan bahsetmek mümkün. Aynen gayrimüslimlerde olduğu gibi. ha Gayrimüslimlerde belli bazı aileler ve levantenler çok uzun erimli ticaret yaptıkları için muazzam servet birikimine sahip olabiliyorlar. Ve tabi bu çok gösterişçi bir tüketimle de birlikte göz önünde olabiliyordu. Liman kentlerine baktığımız zaman büyük köşkle nerede yaşayan, çok zengin bir takım aileler vardı. Fakat bunlar bazı aileler elbette Yani levantenler içinde dahi gayet orta sınıfta mütevazi bir şekilde yaşayan çoğunlukta olan aileler söz konusunda. Gayrimüslimler içerisinde ise tipik bir gayrimüslim ya köylüdür ya işçidir zaten. Yani milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bundan dolayı bir bunu sorgulamak gerekiyor. Bundan dolayı Osmanlı İmparatorluğundaki her cemaat içerisinde ticaretle iştigal eden kesimler var. Köylülükle, çiftçilikle iştigal eden kesimler var. işçiler var. Ortası profesyoneller var avukatlar doktorlar gibi. Onun için e, bunlar cemaatler arasında çok ciddi anlamda benzer. Şimdi milliyetçilik ortaya çıktığı zaman bunlar e, farklı cemaatler içerisindeki milliyetçi örgütlenmeler ve milliyetçi şahsiyetler e, solcuları sosyalistleri ve toplumsal mücadele verenler aynı zamanda bu cemaatler içerisinde onları kenara bırakırsak onların bu milliyetçi söylemleri ve mücadeleleri sanki bu cemaatleri e, homojen ve karşılıklı çatışma halindeymiş gibi göstermeye başlıyor. Ve bu gayrimüslimlerin e, Osmanlı ekonomisini sömürüyor olduğu söylemi tamamen daha sonra Müslüman ve Türk milliyetçisinin çok sık kullandıkları bir argüman olarak bize e, kalıyor. Ha Şimdi gelelim sizin sorunuza buradan bu arka planı göz önünde bulundurarak. E, aslında baktığımızda Müslüman toplumda da çok ciddi anlamda bir tüccar sınıfı var. Hem gayrimüslimlerle de ortaklıkları var, iş ilişkileri var, beraber iş yapıyorlar. Hem de birçok gayrimüslim kendi içerisinde olduğu gibi Müslümanlarla gayrimüslimlerle rekabet halinde olan insanlar da var. Şimdi böyle bir boykot hareketi ortaya çıktığı zaman e, bundan çabucak faydalanacak insanlar olduğu gibi zarar uğrayan insanlar da var. Örneğin bu boykot hareketlerine karşı çıkan e, önemli Müslüman tüccarlar da var. Niye? Çünkü ortaklıkları var. Kendileri de matur oluyorlar. Ama ortaklığı olmayan ve bundan piyasa ilişkileri içerisinde kendini alan açacağını düşünen insanlar da destekliyorlar. Şimdi i̇lk kırılmalar bir şekilde burada oluyor. Ve e, olay uzun sürmeye başladıktan sonra da iş ilişkileri olan Müslümanlar kendilerini bundan kurtarmaya çalışıyorlar. İktisadi sahiplerle ve e, bir şekilde kendilerini bu gayrimüslimlerden soyutlamaya başlıyorlar. Milliyetçilik güç kazandıkça ve bu toplumsal hareket kitleselleşmeye başladıkça. Bu noktada da e, milliyetçiliğin, e, Müslüman milliyetçiliği ve söyleminin e, bu Müslüman eşraf ve işçi sınıfı içerisinde güç kazanmaya başladığını görüyoruz. Çünkü şimdi burada yine sınıf mevzusuna geliyoruz. E, hani biz sınıflardan bahsederken sanki her sınıf kendi iktisadi sınıf çıkarını diğer kültürel toplumsal taleplerden e, azade kılabilirmiş gibi e, düşünüyoruz. Nasıl bir gayrimüslim ve Müslüman tüccar birbirleriyle rekabet halindeyse, işçi sınıfı içerisinde de hem aynı zamanda dayanışma ilişkileri olabilecekken çatışmalar da mevzubayız. Örneğin demin liman işçilerinden bahsettik. 1908'den sonra kardeşlik e, havası esiyor. Çok ciddi grev hareketleri var dedik. Fakat örneğin Kürt hamallar limanlarda hakim olan unsurlardan bir tanesidir Kürt hamallar. Ermenilerin Abdülhamit döneminde tasfiye edilmiş Ermeni hamalların kendi işlerine dönmelerine izin vermiyorlar o özgürlükçü ve grevlerin olduğu eee periyotta. E niye e, iş, orada çalışan insan sayısının artmasını istemiyorlar? E, pastayı paylaşmak istemiyorlar. Ha bu hani yanlış biliş mi? Gerçek sınıf bilincine aykırı mı değil mi? Başka bir tartışma konusu fakat böyle bir çatışma yaşanıyor. E, fakat liman işçilerinin asıl anlamda bu boykota sahip çıkmalarının en önemli unsuru aslında 1908'deki grev dalgasının bastırılmış olması. Grev dalgası e, belli kazanımlarla ortadan kalktıktan sonra bu liman işçileri bu sefer de doğrudan grevle, doğrudan sınıf söylemiyle değil milli bir söylemle ortaya çıkıyorlar. Diyorlar ki kardeşim biz bu boykotun en önemli unsuruyuz. Biz olmazsak boykot olmaz. Biz burada bu kadar cefa çekiyoruz. O zaman bizim ücretlerimiz yükselmesi lazım. Çünkü biz milli bir vazife görüyoruz. Çünkü daha önce toplumsal bir taleple çıkıyorlardı. Bastırıldı. Bu sefer diyorlar ki biz milletin tem gerçek temsilcisi biziz. Yani ilk boykot hareketindeki çatışmalarda buradan başlamaya başlıyor. Hı. Hatta boykot hareketi bitti diyorlar. Olmaz diyorlar bitemez. Boykot milli mesele nasıl bitirirsiniz diyorlar. Niye? Çünkü kendi sınıfsal çıkarlarını daha elde edememişler. Yani şimdi buradan baktığınızda bana göre bu bir sınıfsal çıkardır. Sınıfsal söylemdir. Yani iyileşen ya. bir e, sınıf söylemdir. Bu, bunun örneklerini ee, Avrupa'da da Amerika'da da görebilirsiniz. Yani işçiler her zaman mücadelelerini e, kendi sosyalist e, talepleriyle dile getirmez. Onun için Avrupa işçi sınıfı tarihinde mesela Hristiyan e, demokrat bir gelenek vardır ve işçi sınıfı içerisinde de bu Hristiyan e, sendikalaşma, Hristiyan söylem çok fazla e, gündeme gelmesi de aslında şeydir. E, vardır yani benzerlikleri başka yerlerde de görebiliriz. Peki burada e, öncü kolu görevi yapan partiler nerede hoş geldin Rosa Luxemburg soralım <gülüyor> bakalım nerede <gülüyor> <gülüyor> e, bu işçilerle, bu işçilerin e, en önemli temsilcilerinden bir milliyetçi örgütler oluyor. Onları aynı zamanda koruyup kollayıp destekliyorlar özellikle önderlerini. Fakat onlarla da bu işçilerin çatışma, sokak kavgaları gerçekleştiğini görüyoruz. Neden? Çünkü aynı zamanda bu hareketler içerisindeki işte çok farklı toplumsal kesimler oldukları için devamlı kendi gündemlerini bir şekilde ortaya çıkıyor. Yine mesela 1913 civarında 11'den başlayarak Selanik'te bambaşka bir tartışma var. Çünkü biliyoruz Selanik'te çok ciddi bir dönme cemaati var. Ee, Kürt hamallar var işin içinde. Müslüman eşraf var. Bir hareket var. Fakat mesela Fransız basınını okursanız bütün bu hareketi dönmeler organize ediyor. Yani komplocu mantık Müslümanlardan falan gelmiyor bu sefer. Bütün İtalyan basını, Fransız diplomasi. Mesela Fransız konsolosu direkt Paris'e yazıyor. İngiliz konsolosu Londra'ya yazıyor. Bütün tahlilleri şey dönme cemaati Gayrimüslimleri ve gerçek Yahudileri tasfiye Yahudi etmek için... Parmağı yani. Yahudi parmağı. tabii. Onu kullanıyorlar aslında diyor. Yani bu da e, gerçekten dönme cemaatinin boykot hareketinde önemli bir yer yok mu? Var. Var ama diğer toplumsal kesimlerin olduğu kadar anlatabiliyor muyum? Yani e, bir toplumsal hareket ortaya çıktığı zaman büyük bir kitle hareketi onun içinde yer alan bütün özneler kendi renklerini o harekete bir şekilde veriyorlar. Siz eğer komplocu Yahudi düşmanı bir gözlükle bakarsanız bunu dönmelerin bir hareketi olarak görüyorsunuz. Başka bir gözle bakarsanız işte memleketi sömüren gayrimüslimlere karşı. Oysa ki mesela Şarköy Belediye Başkanı bir Rum. Rumlara karşı yapılan boykot hareketinin içinde yer alıyor. Mitinglerde konuşma yapıyor. İşte bunlar vatanımızı şey yapıyorlar. Zararı uğratıyorlar falan diye. Yani e, aslında bu çok büyük bir çelişki değil. E, oradaki şey. Neden? Çünkü hani bizim tarihimizde de var. İlk defa bu boykotlarda başlıyor. Çünkü devlet, Müslüman, cemaat çoğunluk yavaş yavaş çoğunluk haline gelmiş olan insanlar e, bir e, ubudiyet bekliyorlar etraflarından. Yani Bizimle beraber yaşamak istiyorsan, şunu göstermen lazım ki e, bize sadıksın. Yani bu detlere etmesini hmm. istiyorlar. Bu çok Cumhuriyet'te de çok tanıdık bir şey. Normalde e, hani sizin gibi e, orta sınıf Müslüman Türk bir insan e, hani bayrak açıp hani ben Türküm demek zorunda değildir. Böyle kendini hissetmez zaten aşikardır. Ama e, mesela e, Cumhuriyet tarihinde de gayrimüslimler hemen evlerinde bayrak bulundururlar. Çünkü o bir şeydir koruma. Hmm. E, kalkanıdır. E, ve böyle bir söylemidir. Onun için de hani mesela e, hem Kemalist kadrolar içerisinde hem de daha sonra sağ partilerde de e, önemli bir gayrimüslim şeyi her zaman e, mevzu bahistir, mevcuttur. Çok daha zaman. Evet, birkaç dakikamız Hı. kala. Osmanlı işte. sivil toplumu olmadığı yani çok zayıf olduğunu dair tezlerle Hı -hı. hesaplaşmışsınız. kitapta kitaplı, 1908'de. Hı -hı. Genelde de Şerif Mardin'in teyzleri galiba bunlar. Osmanlı'da sivil toplumun olmadı ee, Bu düşünceye karşı ne diyorsunuz? Onu bir özetlerseniz artık sonumuzu sona geldi Ya sivil toplum ee, var mı bir, yani sivil toplum. Her, her zaman için bir özgürlük olanağı ve e, olasılığı ortaya çıkarır. E, fakat illaki e, özgürlük ve demokrasi bahşetmez. E, çünkü ben burada şunu göstermeye çalıştım. Milliyetçilik bir takım seçkinlerin e, bir takım önde gelen insanların e, ortaya çıkarttıkları bir mefhum değil. Büyük bir toplumsal e, olaydır, olgudur. Aynı zamanda bir toplumsal harekettir ve bu hareket içerisinde toplumun birçok kesimleri rol oynarlar, özne olurlar. E, ve bu da aslında bir anlamda e, sivil toplum ve kamusal alanı bir şekliyle oluşturur. Sivil toplumda özne olan insanlar örgütlülükler bu sivil toplum alanını yükselttiler. E, ve devletle sivil toplum arasında bir karşıtlık yoktur. Avrupa tarihinde falan da gördüğümüz gibi onun için demin hani en güçlü devletlerin olduğu yerde en güçlü sivil toplum vardır. Fakat eğer daha özgürlük mücadelesi veren, demokrasi mücadelesi veren unsurlar örgütlenebilir de bu sivil toplum alanını domine edebilirlerse, orada kendi seslerini örgütlü bir şekilde dile getirirlerse bu sivil toplum alanı daha özgürlükçi ve demokrasiye doğru giden bir alan haline gelebilirken, daha milliyetçi, daha baskıcı, daha otoriter ideolojilerin ve örgütlenmelerin, domine ettiği alan haline gelirse tabii farklı seslerin kendisini çok net duyuramadıkları, bu olanaktan faydalanamadıkları bir hal alabilir. Bu sivil toplumun güçsüz olduğu anlamına gelmez. Tam tersi çok güçlü olduğuna alır. Yani insanların en fazla kendilerini boğulmuş hissettikleri seslerini çıkaramaz halde hissettikleri yer sivil toplumun baskıcı ve çok güçlü olduğu yerlerdir ki totaliterizm aynı, ancak orada ee, hakim olur ve ortaya çıkar. Yani evinizde bile bir şey yaparken tedirgin olursunuz. Bu tam anlamıyla ee, sivil toplumun aslında güçlü olur. Yani mahalle baskısı diyoruz ya. Hı. Tam anlamıyla aslında o, o, odur. Evet. Böylece bitiriyoruz herhalde. Ee, Doğan Çetin Kaya'ya e çok teşekkür ederiz. Ee, 1908 Osmanlı boykotu ve Osmanlı'yı Müslümanlaştırma kitaplarının yazarı, tarihçi Doğan Çetin ile bugün sohbet ettik. İletişim yayınlarından, her ikisi de yayınlanan kitaplarda. Ben teşekkür ederim. Bitirirken de Dancing Barefoot dinleyeceğiz. Patti Smith o da geliyor önümüzdeki günlerde buraya. <gülüyor> <gülüyor> Ona da bir karşılama olabilir. Çıplak ayakla dans. Hepinize günaydın. Adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Açık Radyo Program Destekçisi oldum.